23. özellik Yönetimin planlama dehası. Biz deha tabirini kullanırken hiçbir zaman kendisine vahiy gelen alemlerin Rabbinin elçisinin önünde olduğumuzu unutmamaktayız. De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ancak bana vah yolunuyor. Kehf suresi 110. ayet. Evet. O Rasul Allah tarafından tevcih edilmekteydi. O hevai nefsinden konuşmamaktadır. Onun konuşması ancak bildirilen bir vahiyledir. Necm suresi 3-4. Fakat aynı zamanda şuna da inanıyoruz ki Allah'ın elçisi Muhammed aleyhisselam Adem oğullarının efendisidir ve insanların en hayırlısıdır. Eğer insanların içinde dahiler mevcutsa. Hiç şüphe yok ki Muhammed Aleyhisselam onların efendisidir. Resulullah Aleyhisselam bu lafzı Ömer Radıyallahu Anh için kullanmıştır. Şuna işaret etmek gerekir ki günümüzde Resulullah Aleyhisselam'ı sadece Allahu Teala'dan vahiy nakleden bir aracı olarak sunmakla çoğu kez hataya düşmekteyiz. Allahu Teala risaletini tebliğ etmeleri için insanların en hayırlılarını diğer insanlardan daha üstün meziyetlere zeka, hilm ve deha gibi sahip olanları veya en azından bu yönlerden üstün olanları seçmiştir. Onlara bir ayet geldiği zaman, Allah'ın peygamberlerine verilen bize de verilmedikçe inanmayız derler. Allah peygamberliğini vereceği kimseyi daha iyi bilir. Suç işleyenlere Allah katından bir aşağılık, hilelerinden ötürü de şiddetli bir azap erişecektir. En'am suresi 124. ayet Bu konudan bahsederken açıklamamız gereken diğer bir önemli noktada Allahü u Teala'nın Risalesinin kendisine bütün insanların uyabileceği insanlar tarafından yüklenip iletilmiş olmasıdır. Vahiy Hz. Peygamber aleyhisselamla bitmiştir. Bunun için Allahü u Teala Risalesinin tebliği için melekleri değil de tüm insanların kendisine uyabileceği insanları seçmiştir. İnsanlara doğruluk rehberi geldiği zaman inanmalarına engel olan sadece Allah peygamber olarak bir insanı mı gönderdi demiş olmalarıdır. De ki, yeryüzünde yerleşip dolaşanlar melek olsalardı biz de onlara gökten peygamber olarak bir melek gönderirdik. İsra Suresi 94-95 İslam davetçilerinin insanlara tebliğ yaparken en çok karşılaştıkları şey onlara, Resulullah Aleyhisselam'ın hayatından bir örnek verdikleri zaman insanların "O Resulullah'tı. Biz resul değiliz." gibi cevaplar vermeleridir. Bu söz doğrudur. Fakat doğru olan bu sözle doğru olmayan bir şeyi istemektedirler. Bu perde altında sorumluluktan kaçmak ve İslam'ı ameli olarak tatbik etmekten kurtulmak istemektedirler. Evet, o Allah'ın elçisidir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 onlara galip gelmek için yaptığı planları vesaireyle ile beşeri yönümüzü tedavi ediyorsak, ikinci özelliğiyle de bizim örnek alabileceğimiz yegane insandır. Bu mucizeler, mümin grubun Allah'ın zaferine ulaşmalarını sağlamıştır. Onun için bizim Allah-u Teala'nın veli kullarına bahşettiği Rabbani keramet ve ilahi yardıma kavuşabilmemiz için beşeri yöne tam manasıyla uymamız gerekir. Allah-u Teala, Mucizeleri peygamberlerine verdiği gibi, kerametleri de evliya kullarına verir. Hz. Peygamber aleyhisselamın istihbarat kuvveti Bu merhalede gönderilmiş olan akıncı birlikleri, seriyyeler ve heyetlere yapılan gazvelere değinecek olursak, Hz. Peygamber aleyhisselamın istihbarat kuvvetinin bizleri hayrete düşürecek derecede ileri olduğunu göreceğiz. Öyle ki bu istihbarat faaliyeti tarihte eşine rastlanamayacak derecededir. İşte bu faaliyetlere bazı örnekler. 1. Medine'de Resulullah Aleyhisselam'ın dışarıya göndermiş olduğu ilk seriye, Hamza İbni Abdülmuttalip radıyallahu anh komutasında gönderilen seriyedir. Resulullah Aleyhisselam kendisine Kureyş Ticaret Kervanı'nın Seyful Bahr denilen mevkiden geçici haberi ulaşınca, bu seriyeyi söz konusu kervanın haberini almak için o mıntıkaya göndermiştir. Bu olay hicretten yedi ay sonra olmuştur. 2. Sonra Ubeyde İbni Haris komutasındaki seriye gönderilmiştir. Bu seriyenin görevi Bat-Nurabi denilen su başında bulunan müşrik kuvvetlerini baskına uğratmaktı. Bu müşrik kuvveti 200 kişiden oluşup başlarında Ebu Süfyan İbni Harb veya İkrime bulunmaktaydı. 3. Hicretten 9 ay sonra Hümum yakınlarında Cuhfe'de Kureyş ticaret kervanını vurmak için Saad İbni Ebi Vakkas komutasında bir seriye gönderilmiş ve bu seriye kafileye yetişememiştir. Daha önceki seriyelerde Müslümanlar kafileleri kaçırmamıştır. 4. Hicretin 11. ayında Resulullah Aleyhisselam Vudan'a gaza eylemiştir. Vudan Mekke ile Medine arasında bir dağın adıdır. Bu seferin sebebi de Kureyş kafilesini vurmaktı. 5. Hicretin 13. ayında Resulullah Aleyhisselam Şam'dan gelen Kureyş kervanını vurmak için bu vaat seferine çıkmıştır. Bu kervanda Kureyş'ten 100 kişilik bir kuvvetle Ümeyye İbni Halef bulunmaktaydı. 6. Hicretin 16. ayında Resulullah Aleyhisselam bu sefer Şam'a gitmekte olan bir Kureyş kervanına karşı çıkmak üzere Uşeyre'ye sefer etmiştir. Bu kervan, Şam'dan dönüşü esnasında Resulullah Aleyhisselam'ın vurmak için çıktığı ve akabinde Bedir Savaşı meydana gelen kervandır. 7. Hicretin 17. ayına tesadüf eden Recep ayında Abdullah İbni Cahş radiyallahu anh komutasında Batnu Nahle denilen yere bir seriye gönderilmiştir. Batnu Nahle, Mekke yakınlarındaki İbni Amir bostanıdır. Bu seriye söz konusu yerde, Amr ibn Hadrami'nin de içinde olduğu bir Kureyş kervanına rastlamış ve bu kervanı ganimet alıp Rasulullah Aleyhisselam'a sunmuşlardır. Bu kervan içki, kuru üzüm ve deriyle yüklüydü. 8. Büyük Bedir gazvesinin başlama nedeni de gerçekte Müslümanların Şam'dan gelmekte olan Kureyş ticaret kervanını vurmak istemeleridir. Allahü Teala'nın iradesine binaen bu kafile kaçıp kurtulmuş ve Müslümanlar daha büyük bir zorlukla karşılaşıp Bedir Savaşı vuku bulmuştur. Bu sekiz örnek, bölgedeki düşman harekatını murakabe eden Hz. Peygamber aleyhisselamın ne kadar uzak görüşlü ve uyanık olduğuna canlı birer örnektir. Hz. Peygamber aleyhisselamın haber alma örgütü o kadar gelişmişti ki, Kureyş kafilelerinin hareketi Mekke'den yola çıkış ve Şam'a varış anlarında kendisine bildiriliyordu. 9. Resulullah Aleyhisselam ashabı kiramdan bazılarıyla birlikte bizzat Kureyş kafilesi hakkında bilgi toplamak için harekete geçmişti. Sefer esnasında Süfyan ed ile karşılaştılar. Resulullah Aleyhisselam ona "Sen kimsin?" diye sordu. O da "Siz kimsiniz?" diye karşılık verdi. Resulullah Aleyhisselam "Sen bizim sorularımıza karşılık ver, biz de seninkilere verelim." buyurdu. Adam İstediğinizi sorabilirsiniz, dedi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam, Bize Kureyş ordusundan haber ver, dedi. Adam, Bana ulaşan habere göre falanca günü Mekke'den çıkmışlar, eğer bana haberi veren kimse doğru söylediyse, bugün falanca yerde olmaları gerekir, diye cevap verdi. Resulullah Aleyhisselam, Bize Muhammed ve ashabından haber ver, dedi. Adam, ''Aldığım habere göre falanca günü Yesrib'den çıkmışlar. Eğer bana haberi veren kimse doğru söylediyse bugün bu vadinin yanında olmalılar.'' dedi. Ve Resulullah Aleyhisselam'a ''Siz nasılsınız?'' diye sordu. Hz. Peygamber Aleyhisselam ''Biz Sudanız.'' cevabını verdi. Eddamri eliyle Irak tarafına işaret ederek ''Hangi Sudan, Irak suyundan mı?'' diye sordu. Resulullah Aleyhisselam daha fazla konuşmadı ve ashabının yanına döndü. İki gruptan hiçbiri birbirlerine çok yakın oldukları halde diğerinin yerini bilmiyordu. Aralarında yüksek ve yuvarlak bir kum tepesi vardı. Resulullah Aleyhisselam yoluna devam etti. Yolda Besbes ve Adi İbni Ebi Zaba Resulullah Aleyhisselama Kureyş kafilesinin haberini ulaştırdılar. Hazreti Peygamber aleyhisselam Ramazan'ın 17. gecesi Cuma günü yatsı vaktinde Bedir yakınlarına indi. Ali İbni Ebi Talip, Zübeyir İbni Avvam, Saad İbni Ebu Vakkas ve Besbes İbni Amri mahiyetlerinde bir müfrezeyle istihbarat için ileri gönderdi. Kendilerine küçük taşlık bir tepeyi gösterip şu tepenin arkasında kalan eski kuyunun oralardan bir haber alacağınızı umarım buyurdu. Gerçekten de rast geldiler. Sakaların çoğu kaçtı. Kaçanlar arasında Uceyr diye biri vardı. Bu kişi Kureyş ordugahına gelerek ''Ey Galip ailesi, Ebi Kebişe'nin oğlu ve ashabı sakalarınızı esir aldılar.'' dedi. Kureyş ordugahı bu haber üzerine dalgalandı ve çok rahatsız oldular. Bir yandan da yağmur yağıyordu. Müslümanlar o gece Sakaların arasından Münebbih İbni Haccac'ın kölesi Eslem, Ubeyde İbni Said İbni As'ın kölesi Ariz Ebu Yesar ve Ümeyye İbni Halef'in kölesi Ebu Rafi'yi yakalayıp İslam ordugahına getirdiler. O sırada Resulullah Aleyhisselam namaz kılıyordu. Ashab-ı kiram bu köleleri sorguya çektiler. Köleler, biz Kureyş'in sakalarıyız. Bizi su almak için gönderdiler dedilerse de ashab-ı kiram onları Ebu Süfyan'ın köleleri sanarak kervandan haber almak üzere sıkıştırdılar ve dövdüler. Onlar da çaresiz kalarak biz Ebu Süfyan'ın kölesiyiz ve biz kervandaydık dediler. Ashab da onları dövmeyi bıraktı. Bu sırada Resulullah aleyhisselam selam verip namazı bitirdi ve tuhaf şey. ''Bu zavallılar size doğru söyleyince onları döversiniz, yalan söyleyince de bırakırsınız.'' dedi. Esirlerin yanına gelerek Kureyş hakkında malumat aldı. Sakalar, Kureyş'in bu kum tepesinin arkasında olduğunu, bazı günler yemek için on, bazı günde dokuz baş hayvan kestiklerini haber verdiler. Resulullah Aleyhisselam, Kureyş ordusu dokuz yüz ila bin kişi kadardır tahmininde bulundu. Köleler Mekke'den çıkıp savaşa katılan Kureyş eşrafının adlarını Utbe İbnü Rebi'a diye başlayıp birer birer sayınca Resul Ekrem Aleyhisselam ashaba dönerek "İşte Mekke size ciğer paralarını feda etmiştir." buyurdu. İşte Resulullah Aleyhisselam'ın haber alma örgütü. Bedir'de düşman karargahını keşfetmiş ve savaşa girmeden önce düşmanın nefer ve teçhizat yönünden sayısını öğrenmiştir. Bu konu hakkında zikrolunan hadislerin yoruma ihtiyacı yoktur. 10- Sonra Kararetül Küdür gazvesi vuku buldu. Bu gazvenin oluşu şöyledir. resul Ekrem aleyhisselama Kararetül Küdür denilen yerde Gatafan ve Süleym kabilelerinin Müslümanlarla savaşmak üzere toplandıkları haberi ulaştı. Bu mevkiye doğru sefere çıktı. Fakat söz konusu yerde hiç kimseyi bulamadılar. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam ashab-ı kiramdan birini etrafı gözetlemesi için vadinin tepesine doğru gönderdi. Vadinin ortasında çobanlara rastladılar. Bunların arasında Yesar isminde bir köle vardı. resul Ekrem çobanlara Gatafan ve Süleym kabilelerinin nerede olduğunu sordu. Yesar herkesin deniz tarafına doğru gittiklerini söyledi. Bunun üzerine Müslümanlar sürüleri ganimet alarak Medine'ye geri döndüler. 11. Uhud gazetesine gelince Abbas İbni Abdülmuttalip bir mektup yazıp bu mektubu oğullarından biriyle Resulullah Aleyhisselam'a gönderip durumu bildirmişti. Ulak mektubu Resulullah Aleyhisselam'a getirdiğinde kendisi Kuba'da bulunuyordu. Mektubu Resulullah Aleyhisselam'a Ubey İbni Ka'b okudu. resul Ekrem Ubey'e mektupta yazılı olanları kimseye söylememesini emretti. Sonra Sa'd, i̇bn Rabi'ye giderek ona Abbas'ın mektubu hakkında haber verdi ve ''İnşallah bu işte bir hayır olmasını umuyorum.'' buyurdu. Yahudiler ve münafıklar bu haberi konuşmaya başladılar ve haber her tarafa yayıldı. Dipnot Yahudiler ve münafıklar bu haberi duymadan önce fasık Eba Amir, elli kişiyle birlikte Medine'den Mekke'ye gidip, Kureyş'i savaşa teşvik etmiş ve onlarla beraber Uhud'a yürümüştür. Daha sonra Amr İbni Salim el-Huzai yanında bir grupla beraber Zituva denilen mevkide Kureyş'ten ayrılıp resul Ekrem'e malumat getirmiş sonra da geri dönmüştür. Resulullah Aleyhisselam Enes ve Muannes İbn Fadale'yi Perşembe gecesi gözcü olarak yola çıkarmıştır. Bu iki kardeş Akik denilen yerde Kureyş ordusuna rastlamışlar ve geri dönerek Hz. Peygamber aleyhisselama Kureyş ordusu hakkında bilgi vermişlerdir. Müşrikler çarşamba günü Medine açıklarına inmişler, Perşembe ve Cuma günleri, Medine'nin tarlaları ve ekili arazilerinde develerini otlatmışlar, hiçbir yeşillik bırakmamışlardı. Resulullah aleyhisselam, Habab ibn Münzir, ibn Cemuhu durumu kontrol etmeye gönderdi. Habab radıyallahu anh, Kureyş ordusunu gözetledikten sonra Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gelerek, müşriklerin sayı ve tecizatları hakkında tahmini bilgiler verdi. Resulullah Aleyhisselam, ''Onların durumu hakkında hiç kimseye bir tek harf bile söylemeyin. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Allah'ım, senin yardımınla savaşıp, senin yardımınla hücum ediyorum.'' buyurdu. 12. Hendek gazvesine gelince, Huzaa oğullarından bir kişi dört günde Mekke'den Medine'ye yetişip vaziyeti resul Ekrem'e bildirdi. Huzaa oğulları resul Ekrem'e muhabbet beslerlerdi. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam ashabıyla istişareye başladı. Resulullah aleyhisselamın ne kadar uyanık ve tetikte olduğunu, düşmanların haberlerini ne kadar titizlikle takip ettiğini belirtmek için bu kadar örneği yeterli görüyoruz. Burada hemen şuna işaret edelim ki, savaşla gözetilen hedefin gerçekleştirilmiş olup olmadığına bakmaksızın, rasul Ekrem'e getirilen haberlerin arasında doğru olmayan hiçbir haber bulunmamaktaydı. Bu merhalede Müslümanların haberleri olmadan ani baskına uğramaları sadece iki kez vuku bulmuştur. Birincisi, Kers İbni Cabir el-Führi, Bedir'den önce Medine'nin sürürlerine saldırdığında. İkincisi, Ebu Süfyan, müşriklerden bir grupla birlikte Selam İbn Mikşam el-Yahudi'nin yanına indiklerinde. Ebu Süfyan bu Yahudi'den, Resulullah Aleyhisselam'ın durumu hakkında malumat almış, ensardan bir kişiyle onun yanında çalışan işçisini tarlasında çalışırken öldürmüştü. Urayt'ta da iki evi yakmış ve onların tarlalarını da yakıp gitmişti. İslami hareketin düşmanlarıyla olan tecrübelerinden bu meselenin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır. İslami hareketin haber alma örgütünün zayıflığından dolayı yönetici kadrodan habersiz çeşitli çatışmaların başlamasına neden olmuştur. Sırf bu yüzden hareket çok büyük bir felakete maruz kalmış ve içerideki mücahit kardeşlere ulaşan yanlış bilgiler yüzünden on binlerce kişinin ölümüne sebep olunmuştur. Resulullah Aleyhisselam'ın haber alma örgütünün mükemmelliği umarız ki bizi bu konu üzerinde önemli durmaya ve bu konunun hakkını vermeye sevk eder. Çünkü İslami hareketin istihbarat ve güvenlik kuvvetlerini kaybetmesi demek, kendisine hayat veren ana atar damarlarını kaybetmesi demektir. Casuslarının gönderdiği haberlerin doğru ve güvenilir olmamasında da durum aynıdır. Hareketin kendi eliyle kendini boğazlaması anlamına gelir. Başımıza gelen felaket hiç şüphe yok ki çok büyük bir derstir. Fakat Aynı zamanda bir ceza, bir imtihan ve bir tecrübedir. Savaş isteyene savaş. Bu konuyla birincisi arasında çok sıkı bir bağ vardır. Seni vurmaya hazırlanan düşmanı baskına uğratıp vurman. İşte bu durum, Hz. Peygamber aleyhisselamın planıyla çok kez yapılmıştır. İşte bunlardan bazıları. 1. Bir, bunlardan biri Bedir'den sonra Necid'de yapılan, zi emer gazvesidir. Bu gaza şöyle olmuştur. resul Ekrem aleyhisselama Gatafan'dan Salebe oğullarıyla Muharip oğullarının Dasur İbni Muharip komutasında toplanarak Medine'yi vurmak istedikleri haberi ulaştı. Resulullah aleyhisselam hemen harekete geçip zil kıssa denilen yerde onlardan bir adamı yakaladı. Bu adam Müslümanlara rehberlik yaparak onları kavminin bulunduğu yere kadar ulaştırdı. Müslümanlar bu adamdan aldıkları malumatlarla müşrikleri gafil avlayıp kum tepesinin üzerinden hücum etmek suretiyle bozguna uğrattılar. Müşrik bedevilerin çoğu kaçıp dağlara sığındı. 2. Süleymoğulları gazvesi, Medine'yi işgal etmek için toplanan müşrikleri dağıtmayı amaçlayan bir savaştan başka bir şey değildi. 3. Zatür-Rika gazvesi de, Uhud'dan sonra olmuş ve Medine'ye ulaşan bir haber yüzünden meydana gelmiştir. Haberde Resulullah Aleyhisselam'a Enmar ibn Bugayd oğullarıyla Saad ibn Salebe oğullarının Müslümanlara karşı savaşmak için toplandıkları bildiriliyordu. Bu haber üzerine Resulullah Aleyhisselam 400 kişilik bir kuvvetle sefere çıkıp üzerlerine gitmiş, bu kabileler de kaçıp dağlara sığınmışlardır. 4 Ebu Seleme'nin seriyesine gelince, Medine istihbaratının bildirdiğine göre, Talha ve Seleme İbni Hüveylid, kendilerine itaat edenler ve kendi kavimleriyle birlikte yürüyüşe geçip, Esed İbni Huzeyme oğullarını Resulullah Aleyhisselam'a karşı savaşa davet ettiler. resul Ekrem Aleyhisselam bunları bastırmak için Ebu Seleme komutasındaki seriyeyi gönderdi. Ebu Seleme, Esed oğullarını kendi yurtlarında, daha henüz harekete geçmeden yenilgiye uğratıp dağılmalarını sağladı. 5. Halid İbni Süfyan Huzeli'nin öldürülmesi de şöyle olmuştur. Medine istihbaratı Resulullah Aleyhisselam'a, Halid İbni Süfyan Huzeli'nin, Müslümanlara karşı savaşmak için kuvvet topladığını bildirmiş, Hz. Peygamber Aleyhisselam'da, Abdullah İbni Üneyiz radıyallahu anh'i onu öldürmeye göndermiştir. Şunu da bilelim ki, Halid İbni Süfyan, Mekke yakınlarında kuvvet toplamaktaydı. Bu yöntemle, Resulullah Aleyhisselam, Medine'yi işgal etmeyi düşünen bütün kuvvetleri dağıtmış, bu davranışıyla da düşman kuvvetlere dost olan herkesin kalbine korku salmıştır. Böylece, düşman hareketini engelleme veya onların kuvvetlerini dağıtmada ufak bir ihmal sonucu meydana gelebilecek olan maddi ve manevi zararlardan Müslümanları korumuştur. Günümüzde İslami hareketin tam anlamıyla Resulullah Aleyhisselam'a uyması gerekir. İslami hareket düşmanın tabiatını, harekatını ve planlarını çok iyi bilmeli, düşmanın harekatı ve planları hakkında en küçük ayrıntıları bile alabilecek şekilde düşman saflarına casuslarını yerleştirmeli, onların planlarını henüz uygulama alanına geçmeden bozmalıdır. Böylece daha hazırlık safhasındayken Direnmeye fırsat vermeden onlara gerekeni yapmalıdır. Bu çalışma sebeplere tevessül etmek suretiyle beşeri güç sarf edilerek yapılır. Bütün dava adamlarının bu manayı tam anlamıyla öğrenmelerini istiyoruz. Zafer ve yardımın Allah'ın elinde olduğu ve onu istediğine nasip ettiği doğrudur. Fakat allah Teala davasını yüklenen kişilerin hiçbir şey yapmaksızın oturan, ve tevekkül ettiklerini iddia eden bir grup olmasını istemez. İslam'a karşı olan hareketler, dünya için çalışıp saflarını en mükemmel şekilde pekiştirirken, İslami hareketin hiçbir şey yapmaksızın durması Allahü Teala'yı razı etmez. Müminlerin safları tek, birbirine pekişmiş ve uyanık olur. Gayelerine ulaşmak için her yolu deneyenler, zafere götüren özellikleri üzerlerinde toplamışlardır. Ama her şeye boş verir, sonra da niçin Allah bize zafer nasip etmiyor denilirse, sizden önce neler gelip geçmiştir? Yeryüzünde gezip de yalancıların sonunun ne olduğuna bir bakın. Ali İmran Suresi 137. Ayet Komşu kabilelerle yapılan antlaşmalar Bu da peygamber yönetiminin planlarından biridir. Resulullah Aleyhisselam, komşu kabilelerle iyi komşuluk ve barış antlaşmaları yapıp savaş cephesini bire indirgiyordu. Bu antlaşmalar çok nadir olarak bozuluyordu. Kendileriyle antlaşma yapılan kabileler ancak Resulullah Aleyhisselam'ın zayıf düştüğü anları kollayıp antlaşmayı bozmaya kalkıyorlardı. Bu konu hakkındaki bahis önceden Medine döneminin başlarında zikredilmişti. Irak yoluna saldırılması. Resulullah Aleyhisselam Kureyş kafilelerini sadece Medine yolunda vurmakla kalmamış, onların takipten kaçabilmek için gittikleri başka yolları da denetim altına alarak yollarını daraltmıştır. El-Kare'de denilen mevkiye gönderilen ve Zeyd'in ilk kez komutan olarak çıktığı bu seriye, Safvan İbni Ümeyye komutasındaki Kureyş kervanını vurmayı hedefliyordu. Safvan, Kureyş'in ticaret mallarını Şam'a götürmekte olan bu kafileyi, Resulullah Aleyhisselam'ın elde etmesinden korkarak Medine yolundan saptırmış ve daha uzun ve zor bir yol olan Irak yoluna yöneltmişti. Bu kafilenin haberinin Müslümanlara ulaşması şöyle olmuştu. Kureyş'ten Nuaym İbni Mesud el Nadir oğullarından Kinane İbni Ebi Hukayk'a misafir olmuştu. Oturup beraber çay içmeye başladılar. Süleyt İbni Numan da onlarla beraber içki içmekteydi. O zaman daha henüz içki haram kılınmamıştı. Çok geçmeden içkinin etkisiyle konuşmaya başlayan Nuaym, Safvan kafilesinin Mekke'den çıkışını ve kafilede ne kadar mal olduğunu anlatmaya başladı. Süleyman radıyallahu an hemen oradan ayrılarak durumu Hz. Peygamber aleyhisselama bildirdi. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselam Zeyd ibni Harise komutasında yüz kişilik bir kuvveti bu kafileyi vurmaya gönderdi. Neticede kafile ele geçirildi fakat müşriklerin önde gelenleri kaçmayı başarabildiler. Zeyd İbni Harise radıyallahu an kafileyi Resulullah aleyhisselama takdim etti. Resulullah aleyhisselam ganimetin beşte birini ayırdı. Bu beşte bir miktar 20 bin dirhemi bulmaktaydı. Geri kalan kısmını da seriyede bulunanlar arasında pay etti. Kafilede bulunup da esir alınanların arasında... Furat İbni Hayyan da bulunmaktaydı. İbni Hayyan daha sonra Müslüman oldu. Uhud'da gösterilen sebat ve hezimetin zafere çevrilişi. Bu konunun vasıflandırılmasını mevzunun gerektirdiği açıklamalarla birlikte kısa alıntılar şeklinde mübarek furiye bırakalım. Halid İbni Velid'in orduyu kuşatma planını uygulaması. Halid İbni Velid, Müslüman okçuların dağdaki yerlerini terk etmeleri fırsatını çok iyi değerlendirerek, çok süratli bir şekilde İslam ordusunu arkadan kuşattı. Çok kısa bir süre içerisinde, Abdullah İbni Cübeyr ve arkadaşlarını, geri kalan okçular, şehit edip Müslümanlara arkadan hücuma geçti. Bu arada müşriklerden bir kadın, ki bu kadın Umre binti Arkametül Harise'dir, hemen ileri atılarak yere düşmüş olan müşriklerin sancağını kaldırdı. Müşrikler hemen sancağın etrafında toplanıp birbirlerini çağırmaya başladılar. Sonunda hepsi sancağın etrafında toplanmış ve savaşa hazır duruma gelmişlerdi. Bu şekilde Müslümanlar hem önden hem de arkadan kuşatılmış iki değirmen taşının arasına düşmüşlerdi. Kuşatma karşısında Resulullah Aleyhisselam'ın kahramanca tutumu, bu sırada Resulullah Aleyhisselam, İslam ordusunun geri kısmında, ashabından dokuz kişilik küçük bir müfrezenin içerisinde bulunuyordu. Müslümanların kılıç savaşını ve müşrikleri kovalayışlarını gözetliyordu. Bu sırada Halid'in süvarileri tarafından tam anlamıyla bir bozguna uğratıldılar. Resulullah Aleyhisselam'ın önünde iki yol vardı. Ya yanındaki dokuz sahabesiyle birlikte hemen harekete geçip, güvenilir bir yere sığınarak kurtulup kuşatma altındaki orduyu kaderiyle baş başa bırakacak ya da hayatını tehlikeye atmak pahasına orada kalıp ashabını etrafında toplanmaya çağıracaktı. Böylece güçlü bir cephe oluşturup kuşatma altındaki ordusuna Uhud tepelerine doğru bir yol açacaktı. İşte orada Resulullah Aleyhisselam'ın üstün dehası ve eşsiz cesareti kendini gösterdi. Sesini yükselterek Ey Allah'ın kulları bana geliniz. Ey Allah'ın kulları bana geliniz diye ashabını çağırmaya başladı. Resulullah Aleyhisselam bunu yaparken sesini Müslümanlardan önce müşriklerin duyacağını çok iyi biliyordu. Buna rağmen bu kritik durumda kendini tehlikeye atarak onları çağırdı. Gerçekten müşrikler onu tanıdılar ve Müslümanlar ulaşmadan önce ona ulaştılar. Müslümanların dağılması Müslümanlar kuşatıldıklarını anlayınca içlerinden bir grup telaşa düştü. Kendilerini kurtarmaktan başka bir şey düşünemez oldular. Arkalarında kimi bıraktıklarını düşünmeksizin savaş meydanını terk edip kaçmaya başladılar. Bu gruptan bazıları Medine'ye kadar kaçıp şehre girdiler. Bazıları dağın tepesine doğru kaçtılar. Bazıları da geri dönüp müşriklerin arasına girdiler. İki ordugah birbirine karıştı. Birbirlerini ayırt edemez oldular ve Müslümanlar birbirlerini öldürmeye başladılar. Buhari'nin Hz. Aişe radıyallahu anhadan rivayetine göre şöyle demiştir. Uhud günü savaşın başlarında müşrikler açık bir hezimete uğramışlardı. Bu sırada iblis Müslümanlara, ''Ey Allah'ın kulları arkanız yani arkanızdan sakının'' diye bağırdı. Ortalık bir anda karıştı. Ön saftakiler geri dönüp, arka saftakilerle savaşmaya başladılar. Bu arada Huzeyfe, Müslümanların yalın kılıç babasının başına üşüştüklerini gördü. ''Ey Allah'ın kulları ne yapıyorsunuz? Babamdır, babamdır.'' diyene kadar onu öldürmüşlerdi. Huzeyfe radıyallahu anh bu hataya karşılık sadece ''Allah sizleri affetsin, o...'' merhamet edenlerin en merhametlisidir demekle yetindi. Urve radıyallahu anh, vallahi Huzeyfe Allah'a kavuşana kadar daima hayırlı işler yapmıştır demektedir. Evet, bu grubun içinde büyük bir panik başlamıştı. Kimin ne yaptığı belli değildi. İçlerinden çoğu kaybolmuştu, nereye yöneleceklerini bilemiyorlardı. Onlar bu durumdayken birinin de, Muhammed öldürüldü diye bağırdığını duyunca iyice kendilerini kaybettiler. Manevi bir çöküntü içerisine girdiler. Bunlardan bazıları silahlarını atıp savaşmayı bıraktılar. Diğerleri de münafıkların başı Abdullah İbni Ubey ile görüşüp kendileri için Ebu Sufyan'dan eman almasını istemeyi düşündüler. Resulullah Aleyhisselam'ın etrafında savaşın kızışması. Söz konusu gruplar kuşatmanın ağırlığı altında kalıp sanki iki değirmen taşı altında ezilirken Resulullah Aleyhisselam'ın etrafında savaş epeyce kızışmıştı. Önceden de belirttiğimiz gibi müşrikler kuşatmaya başladığında Resulullah Aleyhisselam'ın yanında sadece dokuz kişi bulunuyordu. Resulullah Aleyhisselam, ''Ey Allah'ım kulları bana geliniz, bana geliniz.'' diye Müslümanları çağırmaya başladığında Müşrikler sesini duyarak onu tanımış ve üzerine hücum etmişlerdi. İslam ordusundan kimse Resulullah Aleyhisselam'ın yanına dönmeden onun işini bitirebilmek için müşrikler bütün ağırlıklarıyla ona yönelmişlerdi. Bunun neticesi olarak da Ashab-ı Kiram'dan bu dokuz kişiyle müşrikler arasında çok şiddetli bir savaş olmuş ve bu savaşta çok ender rastlanan sevgi, fedakarlık ve kahramanlık örnekleri ortaya çıkmıştır. Müslim'in Enes İbni Malik'ten rivayetine göre Resulullah Aleyhisselam Uhud günü ensardan yedi, muhacirlerden de iki kişiyle kalmıştı. Müşrikler hücumlarıyla onları bunaltınca Resulullah Aleyhisselam kim bunları bizden defederse mekanı cennettir veya cennette yoldaşım olacaktır buyurdu. Bunun üzerine ensardan bir sahabe ileri atıldı ve öldürülene kadar müşriklerle savaştı. Sonra müşrikler tekrar onları sıkıştırmaya başladılar. Savaş böylece sürerken ensardan olan yedi sahabede peş peşe şehit düştüler. Resulullah Aleyhisselam bunun üzerine yanındaki iki sahabesine ''Ashabımız bize ne kadar da düşkündürler.'' buyurdu. Şehit edilen bu yedi kişiden sonuncusu Umare İbn Yezid İbn Seken'dir. Yaralanıp bitkin düşene kadar savaşmış, sonra yığılıp kalmıştı. Resulullah Aleyhisselam'ın hayatındaki en sıkıntılı anlar. i̇bn Seke'nin de yere yığılmasından sonra Resulullah Aleyhisselam'ın yanında sadece muhacirlerden iki kişi kaldı. Sahihe'nde yani Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim'de Ebu Osman'dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın yanında savaştığı günlerin bazılarında Talha İbni Ubeydullah ve Sa'd İbni Ebi Vakkas'tan başka kimse kalmamıştı. Bu durum Resulullah Aleyhisselam'ın hayatındaki en zor saatler müşriklere göre ele geçmez bir fırsattı. Müşrikler bu fırsatı değerlendirmekte geri kalmadılar. Hücumlarını Resulullah Aleyhisselam'ın üzerinde yoğunlaştırıp onu öldürmeye çalıştılar. Hiç şüphe yok ki müşrikler Resulullah Aleyhisselam'ı öldürmeyi hedefliyorlardı. Fakat bu iki Kureyşli Sa'd İbn Ebi Vakkas ve Talha İbn Ubeydullah övülecek bir kahramanlık gösterdiler. Eşi görülmemiş bir yiğitlikle savaşarak müşriklerin hedeflerine ulaşmalarına yarayacak hiçbir açık kapı bırakmadılar. Her ikisi de Arapların en mahir okçularındandı. Müşriklerin müfrezesini Resulullah Aleyhisselam'dan defedene kadar savaştılar. Saad İbni Ebi Vakkasa gelince Resulullah Aleyhisselam ok kütüğünü onun önüne koyup "Ey Saad, babam anam sana feda olsun. At." buyurmuştur. Rasul Ekrem'in Saad'dan başka hiçbir kişiye feda etmek üzere babasını ve anasını birleştirmeyişi Sa'd'ın ne kadar kabiliyetli ve yetenekli olduğuna işarettir. Talha İbni Ubeydullah'a gelince Nesai, Cabir radıyallahu anh'ten müşriklerin Rasûlullah'ın etrafını nasıl çevirdiğini ve Rasûlullah'ın o sırada Ensar'dan bir grupla olduğunu rivayet ettikten sonra şöyle devam etmiştir. Cabir dedi ki, Müşrikler Resulullah Aleyhisselam'a ulaşmışlardı. Resulullah, ''Kim kavme karşı çıkacak?'' buyurdu. Talha radıyallahu anh, ''Ben'' diye cevap verdi. Cabir radıyallahu anh, daha önce de Müslim'in rivayetiyle belirttiğimiz gibi, Ensar'ın ilerleyip teker teker öldürüldüklerini belirterek şöyle devam ediyor. Ensar'ın hepsi öldürülünce Talha ileri atıldı. Talha müşriklerden on bir kişiye karşı tek başına savaştı. Sonra eline bir darbe yedi ve parmakları kesildi. Bunun üzerine Talha pekala diyerek yeniden atıldı. Rasulullah aleyhisselam eğer Bismillah deseydin insanların gözleri önünde melekler seni kaldırırdı buyurdu. Sonra Allahü Teala müşrikleri defetti. Hakim ikliilde. Talha'nın Uhud günü 35 veya 39 yara aldığını, parmaklarının felce uğradığını rivayet etmiştir. Yine Buhari, Kays İbni Ebi Hazim'in de, Talha'nın Uhud günü Resulullah Aleyhisselam'ı korurken çolak olan elini gördüm, dediğini rivayet etmiştir. Tirmizi, Resul Ekrem Aleyhisselam'ın o gün Talha hakkında, kim yeryüzünde yürüyen bir şehide bakmak istiyorsa, Talha İbni Ubeydullah'a baksın buyurduğunu rivayet etmiştir. Ebu Davud'un Hz. Ayşe'den rivayetine göre, Ayşe radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Ebu Bekir radıyallahu anh, Uhud gününden bahsederken, O günün hepsi Talha'nındı derdi. Ebu Bekir radıyallahu anh, yine Talha hakkında şöyle demiştir. Ey Talha İbni Ubeydullah, Cennet bahçeleri sana vacip olmuş ve cennette kaynaklar senin için hazırlanmıştır. İşte böyle kritik bir zamanda ve dar bir anda Allahu Teala gaipten yardımı nazil etmiştir. Sahiheyn'de Sa'd'dan rivayete göre Sa'd şöyle demiştir. Uhud Harbi'nde Resulullah Aleyhisselam'ı iki kişiyle beraber gördüm. Bunlar Resulullah'ın namına harbediyorlardı. ediyorlardı. Üzerlerinde beyaz elbise vardı. Adem oğullarının en şiddetli savaşları gibi şiddetle savaştılar. Bu iki kişiyi ben ne Uhud'dan önce ne de sonra görmedim. Dipnot Talha yaralanıp düştüğü zaman Resulullah'ın yanında bir tek Kureyşli kalmıştı. O da bu hadisi rivayet eden Sa'd İbni Ebi Bakkas'tır. Radiyallahu anh Rivayette bu iki kişinin Cibril ve Mikail oldukları belirtilmektedir. Ashab-ı Kiram'ın Resulullah Aleyhisselam'ın etrafında toplanmaya başlaması Ashab-ı Kiram'ın Resulullah Aleyhisselam'ın etrafında toplanmaları fazla sürmemişti. Ashab-ı Kiram'ın seçkin olanları, savaşta İslam ordusunun en ön saflarında yer alanlar, durumun kritikleştiğini görüp Resulullah Aleyhisselam'ın sesini duyduklarında Resulullah Aleyhisselam'a bir şey olmasın diye hemen ona doğru yöneldiler. Fakat onun yanına vardıklarında olan olmuş, Resulullah Aleyhisselam yaralanmış, Ensardan altı kişi öldürülmüş, yedincisi de yaralarının etkisiyle yığılıp kalmıştı. İbni Habban sahihinde Hz. Ayşe'den rivayetine göre şöyle demiştir. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh dedi ki,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 Çok hızlı gidiyordu. Sanki bir kuş gibiydi. Beraberce Resulullah Aleyhisselam'ın yanına vardık. Bir de ne görelim? Talha, Resulullah Aleyhisselam'ın önünde bitap düşmüş yatıyordu. Resulullah Aleyhisselam bize, ''Kardeşiniz siz olmaksızın üzerine düşeni yerine getirdi.'' buyurdu. Resulullah Aleyhisselam şiddetli bir darbe almış bu darbeyle elmacık kemiği yaralanmış ve parçalanan miğferin iki halkası elmacık kemiğine batmıştı. Bu halkaları Resulullah Aleyhisselam'ın yüzünden çıkarmak için harekete geçtiğimde Ebu Ubeyde radıyallahu anh Ey Eba Bekir Allah aşkına bana bırak dedi. Sonra halkayı ağzıyla tutarak Resulullah Aleyhisselam'a eziyet vermemek için yavaş yavaş çekmeye başladı ve ilk halkayı çıkardı. Fakat ön dişlerinden biri düştü. İkinci halkayı ben çıkarmaya yeltendim fakat Ebu Ubeyde Ey Ebu Bekir, Allah aşkına bana bırak dedi. Aynı şekilde ikinci halkayı da çıkardı ve bir dişi daha çıktı. Resulullah Aleyhisselam yine Sizden önce kardeşiniz üzerine düşeni yerine getirdi buyurdu. Bunun üzerine Talha'nın yanına gidip yaralarını tedaviye başladık. Talha yaklaşık on yerinden yara almıştı. Bu sıkıntılı zamanda Resulullah Aleyhisselam'ın çevresine yiğit Müslümanlardan bir grup toplandı. Bunlar Ebu Dücane, Musab İbni Umeyr, Ali İbn Ebi Talib, Sehl İbni Hanif, Ebu Said El Hudri'nin babası Malik İbni Sinan, Ümmü Umare, Nuseybe Binti Kâb El Mazeniyye, kocası ve iki oğlu Katade İbni Numan, Ömer İbni Hattab, Hatib İbni Ebi Beltea ve Ebu Talhadır. Radiyallahu anhum. Müşriklerin baskılarının artması. Müşriklerin sayıları, Müslümanlar üzerindeki baskıları devamlı artıyor ve hücumları şiddetleniyordu. Müşriklerin bu hücumları sırasında Resulullah Aleyhisselam Fasık Ebu Amir'in tuzak için açtığı çukurlardan birine düştü ve dizi sıyrıldı. Eliyle dizini tuttu. Talha İbni Ubeydullah hemen Resulullah Aleyhisselam'ı kucaklayarak ayağa kaldırdı. Nafi İbni Cubeyr, muhacirlerden birinin şöyle dediğini duydum, diyor. Ben Uhud'u görenlerden biriyim. O gün her taraftan ok yağdığını gördüm. Resulullah Aleyhisselam bu okların ortasında olduğu halde,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 İbn Şihabı kınayınca İbn Şihab, Vallahi onu görmedim. Allah'a yemin ederim ki Allah onu öldürmeyi bize yasak kılmış. Dedi. Rasulullah aleyhisselamı öldürmeye and içenler. Kureyş müşriklerinden dört kişi Rasulullah aleyhisselamı öldürmeye and içmişlerdi. Bütün müşrikler onları içmiş oldukları bu andla tanıyorlardı. Bu dört kişi Abdullah İbn Şihab Ezühri. Utbe İbni Ebi Vakkas, Amr İbni Kamiye'ye ve Ubey İbni Halef'tir. Dipnot Utbe İbni Ebi Vakkas, Resulullah Aleyhisselam'ı öldürmek için and içip taş atarak onu yaralarken, kardeşi Saad İbni Ebi Vakkas'ın Resulullah Aleyhisselam'ı korumak için onun yanında kalanlardan biri olması, bir an bile ondan ayrılmaması akidevi mucizelerden biridir. Sa'd, kardeşi Utbe'yi öldürmeyi çok istemiş fakat Utbe'nin eceli başkalarının elinden olmuştur. Bazıları Abdullah İbni Hamid, İbni Zübeyri de bunlara eklemiştir. Uhud günü Utbe İbni Ebi Vakkas, Resulullah Aleyhisselam'a dört taş atarak onun mübarek rebaiye dişlerini yani sağ ve alt dişlerini kırmış ve alt dudağını yaralamıştı. Sonra İbni Kami'ye, ''Bana Muhammed'i gösterin.'' Yemin ederim ki onu görürsem öldüreceğim diyerek Resulullah'ın üzerine saldırdı. Vurduğu bir kılıç darbesiyle Resulullah Aleyhisselam'ın elmacık kemiğini yaraladı. Bu şiddetli darbenin etkisiyle parçalanan miferin iki halkası da Resulullah Aleyhisselam'ın elmacık kemiğine batmıştı. O esnada Saad İbni Ebi Vakkas İbn Kamiye'ye bir ok attı fakat üzerinde iki zırh olduğundan etki etmedi. Resulullah Aleyhisselam yediği kılıç darbesinin etkisiyle önündeki çukura düştü ve dizleri yaralandı. Talha Radıyallahu Anh hemen Resulullah Aleyhisselam'ı arkasından Ali Radıyallahu Anh'te elinden tutarak kaldırdılar. Sonra İbn Kamiye Mus'ab bin Umeyri Resulullah Aleyhisselam zannedip bir ok atarak öldürdü. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam buna da ne oluyor? Allah onu zelil etsin buyurdu. Sonra bu Allah düşmanı kavminin yanına dönüp Resulullah Aleyhisselam'ı öldürdüğünü söyledi. Resulullah'ın öldürüldüğü söylentisi böyle çıktı. İbn Kami'ye savaş bittikten sonra Mekke'deyken sütünü sağmak için yanına gittiği bir koyun tarafından boynuzlanarak öldürüldü. Cesedi Mekke dağlarının arkasında bulundu. Rasulullah Aleyhisselam'ı o halde gören Abdullah İbn Hamid İbn Zubeyr atını ileri sürerek "Ben İbn Zubeyr'im. Bana Muhammed'i gösterin. Vallahi onu öldüreceğim ya da öldürüleceğim." diye hücuma geçti. İbn Zubeyr'in yüzünde demirden yapılmış bir maske vardı. Onu izlemekte olan Ebu Ducane "Bana gel. Kendi nefsiyle Muhammed'i koruyana gel." diyerek karşısına çıktı atının ayaklarına vurarak onu çökertti. Sonra bir kılıç darbesi vurarak onu öldürdü. Resulullah Aleyhisselam kendisini seyrediyordu ve onun için, Allah'ım benim kendisinden razı olduğum gibi sen de Ebu Harşe'den yani Ebu Dücane'den razı ol diye duada bulundu. Bu olaydan sonra Ubey İbni Halef atını hızla ileri sürüp avazı çıktığı kadar, Ey Muhammed, eğer sen kurtulursan ben kurtulmayacağım diye haykırarak hücuma geçti. Ashabtan bazıları, Ya Resulallah, eğer sana üstün gelirse ne yapacaksın? Şu anda yanına ulaşıyor. İstersen biz üzerine atılalım dediler. Resulullah Aleyhisselam bunu kabul etmedi. Ubey iyice yaklaşmıştı. Resulullah Aleyhisselam, Haris İbni Sammen'in, Zübeyir İbni Avvam da denilmektedir, elinden harbesini aldı. Ashabının arkasından arslanlar gibi silkinerek ortaya çıktı. İş ciddiye bindiği zaman Resulullah Aleyhisselam hiç kimseye benzemezdi. Bir hamle yaparak harbeyi Ubey'in boynuna sapladı. Ubey darbeyi yediği zaman atının üstündeydi. Aldığı bu yara üzerine öküzler gibi böğürerek yere düştü. Sonra cinayet ortakları tarafından yüklenilerek götürüldü. Arkadaşları ona, ''Vallahi durum pek kötü değil Eba Amir. Eğer senin şu yaran içimizden birinin gözüne isabet etseydi, hiçbir zarar vermezdi.'' dediler. Bunun üzerine Ubey İbni Halef, ''Lat ve Uzza adına yemin ederim ki söylediğiniz doğrudur. Eğer bana isabet eden, zil mecaz halkına isabet etseydi hepsi toptan ölürlerdi. Muhammed'in bana seni öldüreceğim dediğini duymadınız mı? dedi. Dipnot Ubey'in güzel bir atı vardı ve Resulullah Aleyhisselam'a atıma her gün yem veriyorum seni onun üzerinden öldüreceğim diyordu. Resulullah Aleyhisselam da inşallah ben seni onun üstünde öldüreceğim buyurdu. Abdullah İbni Ömer, Ubey İbni Halef'in yaralandıktan birkaç gün sonra Bat-Nurabi denilen mevkide öldüğünü söylemektedir. Utbe İbni Ebi Vakkas'a gelince, Resul-i Ekrem, yılına erişmesin diye beddua etmiştir. O ise aynı sene içinde ölmüştür. Ölümü şöyle olmuştur. Hatip İbni Ebi Belta'a, Utbe'nin peşine düşmüş, sonunda bir kılıç darbesiyle kellesini uçurmuş, atını ve kılıcını da ganimet olarak almıştır. Resulullah Aleyhisselam'ın öldürülmesi haberinin yayılması ve bunun savaşa olan etkisi. i̇bn Kamiye'nin Resulullah Aleyhisselam'ı öldürdüğü haberini vermesi üzerine çok geçmeden, Resulullah Aleyhisselam'ın öldürüldüğü haberi, müşrik ve müslim bütün saflara yayıldı. Bu haberin yayıldığı anda kuşatma altında olup, Resulullah'ın yanında olmayan ashabın çoğunun maneviyatları yıkıldı ve şaşkınlığa uğradılar. İslam saflarında büyük bir panik başladı, ortalık karıştı. Diğer bir yandan da bu haber müşriklerin Müslümanlara karşı olan hücumlarını biraz hafifletti. Çünkü artık gayelerine ulaştıklarını zannediyorlardı. Onun için içlerinden çoğu Müslüman ölülerinin cesetlerini soyup parçalamakla uğraştı. Resulullah Aleyhisselam savaşa devam edip durumu düzeltiyor. Mus'ab İbni Umeyr öldürüldükten sonra Resulullah Aleyhisselam sancağı Ali İbni Ebi Talib'e verdi ve çok şiddetli bir şekilde savaşa girdi. Onunla birlikte olan diğer sahabeler de ender kahramanlıklar göstererek savaşıp müdafaada bulundular. İşte o zaman Resulullah Aleyhisselam muhasara altındaki ordusuna doğru yol açmaya ve onlara yönelmeye başladı. Bu sırada Resulullah Aleyhisselam'ı ilk önce şair Kâb İbni Malik tanıdı ve en yüksek sesle Ey Müslümanlar! Müjdeler olsun! İşte Resulullah Aleyhisselam burada! diye haykırdı. resul Ekrem Kâb'a eliyle susmasını işaret etti. Bunu müşriklerin kendi yerini öğrenmemeleri için yaptı. Bu sesi duyan muhacirlerden ve ensardan 30 kadar sahabi, Resulullah Aleyhisselam'ın yanına toplandılar. Resulullah Aleyhisselam, yanına toplanan grupla birlikte düzenli olarak daha doğru çekilmeye başladı. Kendilerine hücum eden müşriklerin arasında yol açıyorlardı. Durumu fark eden müşrikler, çekilme harekatını önlemek için hücumlarını daha da arttırmışlar, fakat, İslam arslanlarının kahramanlıkları karşısında başarısızlığa uğramışlardı. Müşrik süvarilerinden Osman İbni Abdullah İbni Mugire, O kurtulursa ben kurtulmayayım diyerek Resulullah Aleyhisselam'ın üzerine ilerledi. Resulullah Aleyhisselam ona karşı koymak için ilerledi fakat atının ayağı çukura takılıp tökezdiğince İbni Mugire'nin karşısına Haris İbni Sammet çıktı. İbni Samme, ibne Mughire'nin ayağına vurarak onu çökertti. Sonra birkaç kılıç darbesiyle onu öldürdü. Silahını da ganimet olarak alıp Resulullah'a yetişti. Bu sırada müşrik suvarilerinden Abdullah İbn Cabir, Haris İbn Sammen'in üzerine bir hamle yapıp kılıçla vurarak onu omzundan yaraladı. İbn Samme'yi Müslümanlar taşıdılar. Fakat durumu dikkatle izleyen kırmızı sarıklı büyük kahraman Ebu Ducane hemen Abdullah İbni Cabir'in üzerine atılıp bir kılıç darbesiyle başını gövdesinden ayırdı. Bu çetin savaş esnasında Kur'an-ı Kerim'de de bildirildiği gibi Müslümanları Allah tarafından indirilen emniyeti haiz bir uyku yani nuas alıyordu. Ebu Talha der ki, Uhud günü uyku basanları içinde ben de vardım. Birkaç defa elimden kılıcım düşünceye kadar uykuya dalmıştım. Kılıcım düşerdi, ben alırdım. Sonra tekrar düşerdi ve ben alırdım. Bu birliğin gösterdiği büyük cesaretle düzenli bir çekilme harekatı gerçekleştirilince dağın eteklerine doğru ordunun kalan kısmına yol açılmış oldu. Daha sonra kalanlar öncülerin açtığı yoldan birliğe yetiştiler. Halid'in savaş dehası büyüktü ama Rasulun dehası onu aşmıştı. Talha Hazreti Peygamber Aleyhisselamı kaldırıyor. Rasulullah Aleyhisselamın dağa çekilişi esnasında karşısına büyük bir kaya çıktı. Rasul Ekrem Aleyhisselam kaya'yı aşmak istedi fakat başaramadı. Çünkü hem yaralıydı hem de üzerine giydiği iki zırhın verdiği ağırlık vardı. Talha radıyallahu anh hemen çöküp Resulullah Aleyhisselam'a sırtını verdi ve Resul Ekrem'in kayaya çıkmasına yardımcı oldu. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam Talha'ya cennet vacip oldu buyurdu. Müşriklerin yaptığı son hücum. Resulullah Aleyhisselam dağda otağını kurduktan sonra müşrikler Müslümanları dağıtmak için son bir hücum daha yaptılar. İbn İshak diyor ki Resulullah Aleyhisselam dağdaki yerine ulaştığında Kureyş'ten bir grup dağa doğru çıkmaya başladılar. Bunların başında Ebu Süfyan ve Halid İbni Velid vardı. Resulullah Aleyhisselam, ''Allah'ım bizim üzerimize çıkmamaları gerekir.'' diye niyazda bulundu. Ömer İbni Hattab ve muhacirlerden bir grup savaşarak müşrikleri dağdan aşağı inmeye mecbur ettiler. Neğazil Emevi'de bahsedildiğine göre de müşrikler dağa tırmandılar. Resulullah Aleyhisselam Sa'd'a onları uzaklaştır buyurdu. Sa'd onları tek başıma nasıl uzaklaştırayım diye sordu. resul Ekrem şu üç kişiyle diye cevap verdi. Sa'd ok kabından bir ok aldı ve üç kişiden birine atıp öldürdü. Sa'd diyor ki, Sonra aynı oku tekrar aldım ve bir diğerine atıp onu da öldürdüm. Sonra yine aynı oku aldım, üçüncüsüne attım, onu da öldürdüm. Bunu gören müşrikler yerlerinden ayrılarak dağdan indiler. Ben de oku alıp bu ok mübarektir diyerek ok kabıma koydum. Rivayete göre Sa'd radıyallahu anh vefat edene kadar bu oku saklamış, ondan sonra da bu ok çocukları tarafından muhafaza edilmiştir. Savaşın bitişinden sonra Ebu Süfyan'ın Hz. Ömer'le konuşması. Daha fazla bir şey elde edemeyeceklerini anlayan müşrikler gitmek için hazırlanmaya başladılar. Bu sırada Ebu Süfyan daha doğru ilerleyip Müslümanlara ''Muhammed aranızda mı?'' diye seslendi. Müslümanlar cevap vermediler. Ebu Süfyan bu sefer ''Ebi Kuhafe'nin oğlu aranızda mı?'' diye seslendi. Yine cevap vermediler. Sonra ''Ömer İbni Hattab aranızda mı?'' diye sordu. Yine cevap vermediler. resul Ekrem Müslümanlara cevap vermeyi yasaklamıştı. Ebu Süfyan, diğer Kureyşliler gibi İslam'ın bu üç kişiyle ihya olduğunu bildiğinden konuşmak için sadece onlara sesleniyordu. Ebu Süfyan, ''Bunlardan kurtuldunuz değil mi?'' dedi. Hz. Ömer kendini tutamayarak, ''Ey Allah düşmanı, bu saydıklarının hepsi de sağ, Allah senin hoşuna gitmeyenleri sağ bıraktı.'' diye bağırdı. Ebu Süfyan, ''Size verilecek bir ceza var ve daha henüz bunu emretmiş değilim. Bana da bir kötülüğünüz dokunamaz.'' dedi. Sonra da, ''En büyük ve en yüce Hubel'dir.'' diye bağırdı. Resulullah aleyhisselam ashabına, ''Ona cevap vermeyecek misiniz?'' diye sordu. ''Ne diyelim?'' diye sordular. ''Allah daha büyük ve daha yücedir.'' deyin buyurdu. Ebu Süfyan, ''Bizim uzağımız var. Sizinse uzağınız yok.'' dedi. Resulullah aleyhisselam, ''Ona cevap vermeyecek misiniz?'' diye sordu. Ashab-ı kiram ne diyelim dediler. Resul-i Ekrem, Allah bizim Mevlamızdır. Sizinse Mevlanız yok deyin buyurdu. Ebu Süfyan, bugün Bedir gününün intikamıdır. Savaş aramızda süreklidir. Bir gün lehimize, bir gün lehinize dedi. Ömer radıyallahu an ona cevap vererek, ikisi bir değildir. ''Bizim ölülerimiz cennette, sizin ölülerinizse ateştedir.'' dedi. Ebu Süfyan, ''Yanıma gel ey Ömer.'' diye seslendi. Resulullah Aleyhisselam, ''Git bak bakalım ne istiyor?'' buyurdu. Bunun üzerine Hz. Ömer Ebu Süfyan'ın yanına vardı. Ebu Süfyan, ''Allah aşkına sana soruyorum ey Ömer, Muhammed'i öldürdük mü?'' diye sordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Yemin ederim ki hayır, şimdi o senin konuşmanı dinliyor dedi. Ebu Süfyan, bence sen İbni Kamiye'den daha doğru sözlü ve daha iyisindir diyerek çekilip gitti. Müşriklerin durumundan iyice emin olmak. Resulullah aleyhisselam Ali İbn Ebi Talib radıyallahu anh'i müşriklerin peşinden göndererek, Kavmin izinden git, ne yapacaklarına ve nereye gideceklerine bir bak. Eğer atlarını yedeye alıp develeri binek edinmişlerse Mekke'ye gidiyorlar demektir. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki, eğer Mekke'ye dönerlerse bir gün Mekke'ye onların üzerine yürüyüp işlerini bitireceğim buyurdu. Hz. Ali radıyallahu anh diyor ki, ne yapacaklarını görmek için peşlerinden onları takip ettim. Baktım ki atlarını yedeye alıp develerini binek edindiler. Medine'de alarm hali. Uhud savaşından döndükten sonra Hicri 3. yılın Şevval ayının 8. günü, pazar gecesi, Medine'de Müslümanlar geceyi alarm halinde geçirdiler. Yorgunluktan bitkin bir vaziyette oldukları halde bütün geceyi, Medine'nin girişinde ve gediklerinde nöbet tutarak geçirdiler. Her an her yönden bir tehlike gelebilir kaygısıyla yüce komutanları Resulullah Aleyhisselam'ın nöbetini tuttular. Hamraul Esed gazvesi. Resulullah Aleyhisselam bütün geceyi içinde bulundukları durumu düşünerek geçirdi. Müşriklerin savaş meydanında kazandıkları üstünlük ve galibiyetle hiçbir yarar sağlayamadıklarını düşünerek Buna pişman olup Medine'yi tekrar işgal etmeye geleceklerinden korkuyordu. Bunun için Mekke ordusunun takip edilmesine karar verdi. El-Megazi'nin müellifi özetle şunları söylemiştir. Hz. Peygamber aleyhisselam Müslümanları toplayarak onları düşman ordusunu takibe gönderdi. Uhud savaşının ertesi sabahıydı. Hicri 3. senenin Şevval ayının 8. pazar günüydü. Resul Ekrem Aleyhisselam Müslümanlara hitaben "Savaşa katılanlardan başka hiç kimse bizimle gelmeyecektir." buyurdu. Abdullah İbni Ubey, "Seninle beraber geleyim mi?" diye sordu. Resul Ekrem Aleyhisselam "Hayır." diyerek bu teklifi reddetti. Bütün Müslümanlar savaşta aldıkları yaralarına ve korkularına rağmen Resulullah Aleyhisselam'ın bu davetine icabet ederek Dinledik ve itaat ettik dediler. Savaşa iştirak etmeyenlerden Cabir İbn Abdullah, Ya Resulallah, katıldığın her seferde ve her yerde seninle birlikte olmak en büyük arzumdur. Uhud savaşına katılmayışıma sebep babamın beni kızlarının başında bırakmasıydı. İzin de, seninle beraber geleyim diyerek orduya katılmak için Resulullah'tan izin istedi.'' Resulullah Aleyhisselam, Cabir'e orduya katılması için izin verdi. Resulullah Aleyhisselam ve beraberindeki Müslümanlar yürüyüşe geçerek Medine'ye 8 mil uzaklıktaki Hamraul Esed denilen yere ulaştılar ve orada ordugahlarını kurdular. Müslümanlar oradayken Ma'bet İbni Ma'bet El-Huzai, Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gelerek Müslüman oldu. Müşrik olarak kaldığı da söylenir. Ve ''Ey Muhammed! İnan vallahi senin ve ashabının başına gelenler bize çok ağır geldi. Allah'ın sana afiyet ve sağlık vermesini dileriz.'' dedi. Resulullah Aleyhisselam mabede Ebu Sufyan'ın peşinden gidip onu yardımsız bırakmasını emretti. Resulullah Aleyhisselam'ın müşriklerin Medine'ye dönmelerinden endişe etmesi boşuna değildi. Gerçekten de müşrikler, Medine'ye 86 mil uzaklıkta olan revha denilen yere varınca aralarında çekişmeye ve birbirlerini kınamaya başladılar. Birbirlerine ''Hiçbir şey yapamadınız. Onları zor durumda bıraktığınız halde sonradan onları bıraktınız. Onların en önde gelenleri sağ kaldı. Sonradan ordu toplayıp üzerinize geleceklerdir. Geri dönün de onları kökünden yok edelim.'' dediler. Anlaşılan bu görüş, her iki grubunda kuvvetini ve maneviyatını doğru olarak takdir edemeyen bir kişiden ve yüzeysel olarak gelmişti. Onun için, müşriklerin sorumlu lideri Safvan İbni Ümeyye, Ey Kureyşliler! Sakın böyle bir şey yapmaya kalkışmayın. Sizi karşılamak için savaşa çıkamayanların da katıldığı bir ordu oluşturacaklarından korkarım. Mekke'ye galip ve muzaffer olarak dönün. Eğer savaşmak için tekrar Medine'ye dönerseniz yeniden galip ve muzaffer olacağınızdan emin değilim dedi. Ancak bu görüş büyük bir çoğunluğun görüşü karşısında reddedildi ve Mekke ordusu Medine üzerine yürümeye karar verdi. Fakat Ebu Süfyan ordusuyla beraber ordugahından ayrılmadan önce Mabed İbni Mabed el-Huzai ona ulaştı. Ebu Süfyan Mabed'in Müslüman olduğunu bilmiyordu Mabed'e. ''Ey Mabed, söyleyecek neyin var?'' diye sordu. Mabed, büyük bir propaganda harbi yaparak, ''Muhammed, şimdiye kadar hiç görmediğim büyük bir orduyla sizi vurmak için yola çıktı. Çok hızlı bir şekilde üzerinize doğru harekete geçtiler. Orduya, Uhud savaşına katılmayanları da aldılar. Bunlar savaşa katılmadıklarından dolayı pişman olup orduya katılmışlar. Size karşı öyle kinliler ki, ömrümde bu kadarına rastlamadım.'' dedi. Ebu Süfyan, ''Yapma ne diyorsun?'' deyince Mabet, ''Vallahi Müslümanların atlarının kâküllerini görmeden veya şu kum tepesinin arkasında ordunun ilk safları belirmeden buradan gitmen kanaatindeyim.'' dedi. Ebu Süfyan, ''Onlara son bir hücum yapıp köklerini kesmeye karar vermiştik.'' dedi. Mabet, ''Nasihatimi dinlersen sakın böyle bir şey yapmaya kalkışma.'' dedi. Bu konuşmadan sonra Mekke ordusunun maneviyatı yıkıldı, korku ve paniğe kapıldılar. Selameti çekilmeye devam edip Mekke'ye dönmekte buldular. Üstelik Ebu Süfyan, kendilerini takip etmeyi bırakırlar umuduyla, İslam ordusuna karşı propaganda savaşı yapmaya kalktı. Doğal olarak kaçtığı için İslam ordusuyla karşılaşmamayı başardı. Müşrik ordusu Medine'ye dönerken, Medine'ye gitmekte olan Abdülkays oğullarından bir grup yanlarından geçti. Ebu Süfyan onları durdurarak, Mekke'ye geldiğiniz zaman Ukaz panayırında hayvanlarınızın yükünü kuru üzümle dolduracağım. Muhammed'e benden şu notu iletir misiniz?" diye sordu. Yolcular, "İletiriz." deyince Ebu Süfyan, "Muhammed'e hücum etmeye karar verdiğimizi, kendisini ve asabını ortadan kaldıracağımızı bildirin." dedi. Bu yolcular yolları üzerindeki Hamraul Esed'e Resulullah Aleyhisselam'a uğradılar ve onlara Ebu Süfyan'ın söylediklerini haber verip, ''Düşmanınız olan insanlar size karşı bir ordu topladılar, onlardan korkun.'' dediler. Bu sözleri Müslümanların imanını arttırdı ve ''Allah bize yeter, o ne güzel vekildir.'' dediler. Bu yüzden kendilerine bir fenalık dokunmadan, Allah'tan nimet ve bollukta geri döndüler. Allah'ın rızasına uydular. Allah büyük, bol nimet sahibidir. Nur Suresi 55. Ayet Resulullah Aleyhisselam Hamraul Esed'de geldikleri pazar gününden sonra pazartesi, salı, çarşamba günleri de kalıp Medine'ye döndü. 9-10-11 Şevval 3. Hicri Yıl Dipnot bu güzel özetin hepsini Mübarek Furi'nin Errahik El-Mahtum adlı eserinden aldık. Bu makaleler yapılan gazvelerin açıklaması ve Resulullah Aleyhisselam'ın yönetimdeki dehasıyla ezici bir hezimeti Mekke ordusunun kalplerine korku salan ve bu yüzden İslam ordusuyla karşı karşıya gelmekten çekinerek Mekke'ye dönmelerini sağlayan parlak bir zafere çevirişi hakkında yazılan en iyi, en kapsamlı yazılardır. Hendek Günü Müslümanların Sebatı ve Safların Bölünmeye Çalışılması 1. resul Ekrem Aleyhisselam, müşriklerin büyük bir kuvvet toplayıp Medine'yi yerle bir etmek amacıyla harekete geçtiklerini öğrenince, Müslümanları topladı, onları durumdan haberdar etti ve ne yapacaklarına dair onlarla istişare yaptı. Medine'den çıkacaklar mıydı, yoksa Medine'de kalıp etrafına Hendek mi kazacaklardı? Yoksa Medine'ye yakın olan arkalarındaki dağa mı çekileceklerdi? Bu konuda anlaşmazlığa düştüler. Selman-ül Farisi radıyallahu anh, Resulullah aleyhisselamın görüşündeydi. Medine'de kalmayı ve düşmanların karşısına direkt olarak çıkmayı, sonra da Medine etrafında ve Medine yollarında onlarla savaşmayı düşünüyordu. Bunun için hendek kazma fikrini ileri sürdü. Bu Müslümanların hoşuna gitti. Uhud günü Resulullah Aleyhisselam'a muhalefet ettikleri için başlarına gelenleri hatırladılar ve Medine'de kalmayı yeğlediler. Resulullah Aleyhisselam kendilerine çaba ve gayret sarf etmelerini ve itaatkar olmalarını emretti. Sabırlı ve takvalı oldukları takdirde zafere ulaşacaklarını vaat etti. Yanında Ensar ve Muhaciri'nden bazı ashab-ı kiramla beraber Atına binerek hendek kazılacak yere geldi. Sonra bizzat hendek kazımında çalışarak Müslümanları işe teşvik etti. 2. Resulullah Aleyhisselam otağında istirahat ederken Müslümanlar da hendekin etrafında nöbet tutuyorlardı. Müslümanların otuz küsur atı vardı ve süvariler hendekin etrafında dolaşmak suretiyle nöbet tutuyorlardı. Ömer İbni Hattabı radıyallahu anh gelip, ''Ya Resulallah, Kureyza oğullarının ahdi bozup savaş ilan ettikleri haberini aldım.'' dedi. Resulullah Aleyhisselam bu habere çok kızdı ve ''Allah bize yeter, o ne güzel bir vekildir.'' diyerek Zübeyir İbni Avvam'ı durumu kontrol etmesi için Kureyza oğullarının yurduna gönderdi. Zübeyir geri döndüğünde Kureyza oğullarının kalelerini onardıklarını yollarını düzelttiklerini ve sürürlerini toplamış olduklarını gördüğünü söyledi. Hz. Peygamber aleyhisselam, ''Her peygamberin bir havarisi vardır, benim havarim de Zübeyir'dir.'' buyurarak, Zübeyir radıyallahu anh'i övdükten sonra, Kureyza oğulları hakkında söylenenlerden iyice emin olmak için, Saad İbni Muaz, Saad İbni Ubade ve Usaid İbni Hudayr'ı Kureyza oğullarının yurduna gönderdi. Eğer söylenenler doğruysa onları şüphede bırakmalarını, Müslümanların kuvvetini bölmemek için durumu bilmez görünmelerini tavsiye etti. Fakat bu sahabiler, Kureyza oğullarının düşmanlık ve kalleşliklerini tam olarak açığa vurduklarını görünce onlarla atıştılar. Yahudiler, Resulullah Aleyhisselam hakkında çok ağır sözler söylediler. Saad İbn Muaz radiyallahu anh de onlara karşılık verdi. Sonra resul Ekrem'in yanına döndüler. Resulullah Aleyhisselam kendilerine ''Ne haber getirdiniz?'' diye sorunca ''Adal ve Karre'' dediler. Reci'de şehit edilen ashaba yapılan kalleşliği kastediyorlardı. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam tekbir getirdi ve ''Sizlere Allah'ın zafer ve yardımını müjdeliyorum.'' buyurdu. 3. Resulullah Aleyhisselam ve ashabı tam on küsür gece muhasara altında kaldılar. Sonra resul Ekrem aleyhisselam, Gatafan kabilesinin liderlerinden Ayine İbni Husn'la Haris İbni Alfa bir elçi gönderip, kabileleriyle birlikte savaşı bırakıp geri dönmelerine mukabil kendilerine Medine mahsulünün üçte birini vereceğini söyledi. Onlar yarısını istediler. Resulullah aleyhisselam üçte birinden fazlasını vermeyi reddetti. Onlar da razı olup adamlarından bir grupla beraber antlaşma yapmak için geldiler. Antlaşmanın sonuçlanmasına çok az kalmıştı. Resulullah Aleyhisselam Saad İbni Muaz ve Saad İbni Ubade'yi çağırarak durumu kendileriyle istişare etti. Onlar da ''Ya Resulallah, eğer bu emir sana Allah katından verildiyse bu emri yerine getir. Bize de ancak dinleyip itaat etmek düşer.'' Yok eğer böyle bir şeyle emir olunmadıysan ve bu sadece senin görüşünden ibaretse bizim onlara kılıç darbelerinden başka vereceğimiz bir şey yoktur dediler. Resul Ekrem Aleyhisselam ben bütün Arapların size tek bir yaydan attıklarını gördüm ve onları razı edip savaşmalarını önleyeyim dedim buyurdu. Saad İbni Muaz ve Saad İbni Ubade Ya Resulallah biz cahiliye devrindeyken bunlar aç kalıp Ağaç köklerini yeseler bizden böyle bir şey istemeye cesaret edemezlerdi. Satın almaksızın veya biz ikram etmeksizin bizden bir tek hurma bile alamazlardı. Ve şimdi bize, Allah seni gönderdikten, seninle bize ikram edip bizleri hidayete erdirdikten sonra bu kadar şeyi mi onlara vereceğiz? Onlara kılıçtan başka kesinlikle hiçbir şey vermeyiz dediler. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselam, ''Antlaşmayı yırtın.'' buyurdu. Sa'd antlaşmayı yırttı. Ayine ve Haris'e de ayağa kalktılar. Resulullah Aleyhisselam onlara dönerek, ''Geri dönün, sizinle aramızda kılıç vardır.'' diyerek sesini yükseltti. Diğer taraftan Kureyza oğullarının dostu olan Nuaym İbni Mesud'un, Allah tarafından kalbine İslam sevgisi verilmiş ve bir gece Resulullah Aleyhisselam'ın yanına gelerek Müslüman olmuştu. Resulullah Aleyhisselam ona düşmanların yanına gidip onlara yanlış malumatlar vermesini emretti ve dilediğini söylemesine müsaade etti. Gördüğümüz gibi Hendek Savaşı'nda bu üç nokta savaşın gidişatını tamamen değiştirmişti. Hendek kazımı, müşriklerin bütün hücumunu boşa çıkarmış, Müslümanların zararını sadece altı şehide indirmiştir. Kureyzaoğullarının ahdi bozmaları haberi karşısında sebat, tekbir getirme ve zaferle müjdeleme ordunun maneviyatını yükseltmişti. Resulullah Aleyhisselam'ın yerinde hangi komutan olursa olsun bu haber ordusunun içinde yayıldığı anda teslim bayrağını çekerdi. Bütün bunları yapmakla da yetinilmedi. Beşeri düşünce çalışmaya devam etti. Medine mahsulünün üçte birini vermek suretiyle düşman saflarını bölüp kuşatmayı kırmaya yöneldi. Ordunun fedakarlık yapmaya hazır olduğu görülünce bu fikirden de vazgeçildi. Fakat düşman saflarını bölmek hadizatında Resulullah Aleyhisselam'ın kafasında gerçekleştirilmesi gereken bir hedef olarak kaldı ve bu vazifeyi yapması için Nuaym İbni Mesud'u görevlendirdi. Neticede hedef gerçekleştirildi ve kuşatma kaldırıldı. Müslümanlar parlak bir zafere kavuştular.